30 Resulullah'a Sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak yedi derecedir. Birincisi ahkâm-ı İslamiyeya inanarak bunları öğrenmek ve yapmaktır. Bütün Müslümanların ve alimlerin ve zahitlerin ve abitlerin rahmetullahi teâlâ aleyhim Mecma'in tabi olması bu derecededir. Bunların nefsleri iman etmemiştir. Allahü Teala merhamet ederek yalnız kalbin imanını kabul etmektedir. İkincisi emirleri yapmakla beraber Resulullah'ın Sallallahu aleyhi ve sellem bütün sözlerini ve adetlerini yapmak ve kalbi kötü huylardan temizlemektir. Tasavvuf yolunda yürüyenler bu derecededir. Üçüncüsü Rasulullah da sallallahu aleyhi ve sellem bulunan hallere, zevklere ve kalbe doğan şeylere de tabi olmaktır. Bu derece tasavvufun vilayete hasse dediği makamda ele geçer. Burada nefste iman ve itaat eder ve bütün ibadetler hakiki ve kusursuz olur. Dördüncüsü ibadetler gibi bütün hayırlı işler hakiki ve kusursuz olmaktır. Bu derece ulemâ-yı Rasihin denilen büyüklere mahsustur. Bu Rasih ilimli âlimler Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin derin manalarını ve işaretlerini anlar. Bütün peygamberlerin hesabı Râdiyallâhü Tâlâ'nın hümajmâin böyleydi. Hepsinin nefsi iman etmiş mutmainne olmuştur. Böyle tabi olmak, yata savvuf ve vilayet yolundan ilerleyenlere veya bütün sünnetlere yapışarak bütün bid'atlardan kaçanlara nasip olur. Bugün dünyayı bid'at kaplamış, sünnetler kaybolmuştur. Bugün sünnetleri bulup yapışmak ve bid'at deryasından kurtulmak imkan haricinde kalmıştır. Bid'atler adet haline almıştır. Albukya adetler ne kadar yerleşmiş ve yayılmış olsalar ve ne kadar güzel görünseler de din ve ahkâm-ı olamaz. Küfre sebep olan ve haram olan şeyler adet halini alsalar helal ve caiz olmazlar. Demek ki bu dereceye kavuşmak için tasavvuf yolundan ilerlenir. Bu yola tarikat denir. İlk asırlarda Sünnetlerin hepsine uymak kolayydı. Tasavvufa lüzum yoktu. Beşincisi Rasulullah'a (sallallahu aleyhi ve sellem mahsus kemalata, yüksekliklere tabi olmaktır. Bu kemalat ilm ve ibadet ile ele geçemez. Ancak Allahü Teala'dan lütf ve ihsan ile gelir. Bu derecede olanlar büyük peygamberler. Salavatullah teala aleyhi ecmaîn ve bu ümmetin pek az büyükleridir. Altıncısı, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mahbubiyet ve maşukiyet kemalatına tabi olmaktır ki Allahü Teala'nın çok sevdiklerine mahsustur ve lütf ile ele geçmez, muhabbet lazımdır. Yedinci derece İnsan vücudunun her zerresinin tabi olmasıdır. Tabi metbu'a o kadar benzer ki tabi olmaklık aradan kalkar. Bunlar da sanki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi aynı kaynaktan her şeyi alır.